İyi haftalar, güzel bir pazartesi ve e, yılın son e, bilgi çağının hukuku programından hepinize sevgiler, saygılar Sayın Açık Radyo dinleyenleri. Bugün konuğumuz e, Sayın Doçent Doktor Aslı Tunç. Hoş geldiniz Hoş Aslı bulduk. Hanım. Geçen sene e, 2010'a girerken, Yılın ilk programını birlikte yapmıştık evet. hatırlarsanız evet, o zaman doğru. Yaman Akdeniz'le beraber bir saatlikti evet. programımız. Ee, 8 Şubat'ta aşağı yukarı <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam uzun uzun konuştuk ve ne konuştuk nefret söylemi konuştuk. Ee, doktor Aslı Tunç denince doçent doktor Aslı Tunç denince ee, başta akademik çevreler olmak üzere e, iletkitle iletişim araçlarında ve hatta eminim bu konunun ilgilisi kamuoyunda ilk akla gelen nefret söylemi oluyor. Öyle mi peki? Bu konunun <gülüyor> uzmanı oldunuz. <gülüyor> Yok estağfurullah uzmanlık değil ama ilgi alanlarından biri diyelim. Evet. <gülüyor> ee, Geçen program geçen yılki programda bu konu etrafında evet. döndüktü ee, ve süre dolunca kalmıştı. Şimdi bu yılı kapatırken e, bu yılın son programı bugün e, bu açıdan bakarsak ülkemizde ve dünyada e, nefret söylemiyle ilgili üst konu başlıkları nelerdir? Şimdi tabii yılın en son programında karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. <gülüyor> e, ama nefret ne yazık ki devam ediyor. E, geçen seneki Şubat programımızdan beri çok fazla şeyin değiştiğini pek söyleyemeyeceğim. En azından Türkiye bazında. E, dünyada da aslında öyle çok çabuk değişen bir konu değil. E, üstelik sosyal medya mecralarıyla çok hızla... Etkin ve kontrolsüz bir şekilde yayılan bir konu. Yaygınlaşıyor. Yaygınlaşıyor. E, aslında geçen seneden bu yana özellikle Facebook e, üzerinden yeni medya mecralarında nefret söylemi daha hızla yayılmaya başladı. E, ve ne yazık ki hukuk bu alanda bir anlamda çaresiz kalıyor diyebilirim. E, çünkü zor. Gerçekten hem teknolojik açıdan e, bu nefreti yayan grupları ya da kişilerin e, nereden... Ee, bu mesajı yaydığını bulmak çok zor ee, ve tabii ki yazılı basın şeklinde de e, e, bu işi çözemiyorsunuz ee, dolayısıyla e, gerçekten bir çaresizlik var yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil tabii bütün dünyada e, Facebook üzerinde müthiş bir nefret söylemi yayılıyor. <gülüyor> Ben geçen programımızda da söyledim yani o kadar inanılmaz gruplar var ki antisemitik e, Nazi grupları e, tabii ki Türkiye'de Kürtlere karşı bizim azınlıklarımıza karşı olan e, inanılmaz nefret söylemi yayan gruplar e, tabii bazı konularla beraber bunlar yükseliyor ve alçalıyor e, popüler kültürde buna. ...katkıda bulunuyor kuşkusuz. Ee, üstüne ya, yani yangına... ...körükle gidiyor bir anlamda. Ee, ve genç insanlar... ...kontrolsüz bir şekilde... ...belki de bunun getirilerini düşünmeden... ...bu gruplara üye oluyorlar. Ee, bir takım insanlarla... E, ...chatleşiyorlar. Sohbet ediyorlar. Ee, yani... ...bunun bunun bir şey olacak. Yani bedeli oluyor ne yazık ki. Ee, ve daha önce bahsettiğim gibi... E, ...bu gruplar aslında azınlıklar daha doğrusu Hı -hı. E, bunlara maruz kalanlar daha çok sessizleşiyor yani bize bize biz buna sessizlik sarmalı diyoruz e, azınlıkta hissettikleri anda kendilerini susuyorlar e, ve daha çok siniyorlar. Yani bu demokrasi için çok büyük bir yara kanınca. Sarmal derken yukarı doğru giden bir sarmal. Ee, yani sustukça susmak biçiminde mi? Niye sessizlik sarmalı diyorsunuz? Sessizlik sarmalı kuramın adı aslında ha. bir anlamda ama bu medya baskısı her anlamdaki medya baskısı arttıkça bu insanların sessizliği de artıyor. Dolayısıyla böyle bir sarmala doğru gidiyorlar ve sessizleşiyorlar. Konuşma fırsatları kalmıyor. O ortamları kalmıyor vesaire. Yani böyle bir kitle iletişim kuramı var. Onun hı hı. adı bu ama ben bunu görüyorum. Yani sosyal medyada da bu çok ciddi bir şekilde yayılmaya başladı. Bu beni bir anlamda ürkütüyor. Yani bunun yanında tabii güzel şeyler de oluyor ama hani nefret deyince ilk insanın aklına gelen hani sosyal medyada bu kadar kontrolsüz yayılması. Sosyal medya demişken sizin Bilgi Üniversitesi'nde bu başlık altında öğrencilerle evet. hatta sanıyorum etkileşimli bir biçimde <gülüyor> evet. yaptığınız bir ders var değil mi? Evet. Ee, konudan uzaklaşmadan ona da bir gönderme tabii. yaparsanız ee, seviniriz. Tabii. Sosyal medya aslında çok sevdiğim bir ders. Ee, bu sene yeni koyduk ee, ve aslında kuramsal bir ders. Öğrenciler bunu sadece e, eğlenceli bir ders yani eğlenceli yapmaya çalışıyoruz ama... Hani sadece Facebook'ta yapılabilecek bir ders olarak algıladılar ama çok farklı perspektiflerden sosyal medyayı inceliyoruz. <gülüyor> Nefret de bunlardan biri. Aktivizmde, iyi demokraside vesaire bir sürü farklı konuda tartışmaları incelerken, okurken aynı şekilde Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşımını gidiyor. Mesela her dersten sonra öğrenci en fazla iki tane tweet atıyor. E, bu çok zor bir şey çünkü 140 kelimeye siz e, o dersin özünü yazmanız çok zor. Dersi e, okulda mı yoksa sayısal ortamda mı? E, okulda, Elektronik ortamda. Yok okulda yapıyoruz sonra Facebook'ta tartışıyoruz. Hı hı. E, videolar paylaşıyoruz ben onlara tartışma soruları veriyorum. Hı hı. E, notlarının yüzde otuzu aslında sanal ortamdaki katılımları üzerine. Hı hı. Bu da epey e, büyük bir. Oran aslında. Arada informel mesajlar alınıp verildiği de oluyor Tabii. galiba. Geçen gün gözüme çarptı. Biz bu arada Facebook arkadaşıyız evet. sevgili dünyanlar <gülüyor> sayın Aslı Tunç'la. Baktım bir perşembe akşamıydı. Ee, Fatma Gül'ü seyredeceğinize işte falanca dersi çalışın dediniz. Çocuklar da bunu sempatiyle karşıladılar evet. galiba. Çünkü ertesi gün sınavları vardı... Ee, bir cuma günü sabah sınavımız vardı evet ben takılıyorum onlara çünkü öyle bir diyalog tutturuyoruz çünkü hem ders yapıyoruz hem bir anlamda hem de beni kişisel olarak aslında takip ediyorlar onlar ee, ve orada söylediğim aslında sınıfta söylediğimden çok daha etkili oluyor. Onu fark Değil ettim. Değil mi? Evet. Daha sempatiyle karşılanıyor herhalde. Bir anlamda eşitlenmiş hissediyorlar kendilerini. O emeğini. hiyerarşi tabii zaten hiyerarşi hani koymamaya çalışıyoruz. Hani o dostluk ve arkadaşlık ortamı zaten var. Ama farklı bir yönünü görüyor hocaların e, öğrenciler. E, daha oradaki aradaki buz dağa kalkmış oluyor. Değil mi? Evet. Ben seviyorum Facebook'ta öğrencilerimle söyleşmeyi. <gülüyor> Peki. Tekrar derste dönersek onun e, içeriği neleri kapsıyor? Ee, şimdi aslında yıl sonuna geldik ve baştan itibaren Facebook'un neye yol açtığını yani Hı -hı. Facebook sadece bir eğlence aracı değil aslında. E, iletişimi nasıl değiştirdiğini e, hatta romantizmi nasıl değiştirdiğini, demokrasiyi e, ülkelerin ...aktivizmini, bir takım hareketleri dijital ortamda... ...bütün bunları kıyaslamalı olarak inceleme şansımız oldu. Yani dediğim gibi bu alanda yazılmış çok literatür var... ...dediğim gibi Twitter devrimini inceledik. Mesela İran'da olsun, Moldova'da olsun... ...geçen sene olanları. Bunların Amerika'da ne kadar doğru... Belki. Tabii Amerika'da. Tabii ki Wikileaks. Yani şu anlamda aslında öğrencilerime... ...çok şanslı olduklarını söylüyorum. Çünkü Wikileaks gözümüzün önünde bir tarih yazıyor. Gazeteciliği değiştiriyor. Daha önce de zaten değişmeye başlamıştı. Ve biz bunu bir dava olarak her hafta inceliyoruz. Çünkü her hafta başka bir şey. Dijital aktivizm olsun... Ee, diğer grupların farklı şirketlere saldırması olsun ee, Dediğim gibi gazetecilik olsun Bu open source dediğimiz tamamen açık e, bilgiye, Kaynaklı. kaynaklara ulaşım olsun ee, Bütün bunlar e, çok ilginç geliyor Çünkü gazetede okuyuklarını biz farklı bir şekilde e, tartışma ortamı buluyoruz e, Çok memnunum o anlamda Wikileaks'in denk düşmesine <gülüyor> Şimdi şeyi soracağım sevgili Aslı Tunç. Geçen yıldan bu yana ne değişti? Yani bu yılın son programı olduğu için. Ama ondan evvel şöyle küçücük bir ara verelim. Tamam. Bir Çik Kore'ya doğaçlaması dinleyelim. Trinkle Trinkle. Twinkle Tinkle bir Çik Korea doğaçlamasıydı. E, 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağın Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Yılın son hukukunda Sayın Doçent Doktor Aslı Tunç'la birlikteyiz. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden. Ayrıca yine aynı üniversitedeki Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü de, de yüksek lisans derslerinden birisi Sayın Aslı Tunç tarafından verilecek. E, programın ilk yarısında nefret söylemi üstünde durduk. E, geçtiğimiz yıldan bu yana, bu bağlamda... E, ...göze çarpan gelişmelere değinecektik ki... E, ...müzik araması verdik. Şimdi devam ediyoruz. E, şimdi Şubat'tan beri ne değişti? E, çok büyük radikal bir değişim olmadı kuşkusuz. Ama e, yeni yılda şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor kanınca... E, Söylemin yani nefret söyleminin sıradanlaşması en büyük e, korkum benim yani haber diline sızması e, benim e, birkaç araştırmamda da aslında bunun üzerine gitmeye çalıştım yani e, bu hem tabi e, okuyucuda adalet e, duygusunu da zedeliyor ama aynı zamanda biz artık ondan rahatsız olmamaya başlıyoruz. Paradigmalar değişiyor, dil değişiyor, kültür değişiyor Aynen değil mi? Öyle. Yani e, özellikle antisemitizm e, tabii dış olaylarla beraber çok yoğun bir şekilde artıyor. Aşırı milliyetçilik. E, bütün bunlar ayrımcı bir dil. Haber dilinde normalleşip gidiyor, satır aralarına kayıyor. Fotoğraf kullanımında bile atılan manşetlerde. E, biz bunu normal karşılamaya başlıyoruz. Bu e, tabii yeni yılla... Bu farkındalığın artması için e, mücadele etmek gerekiyor. E, yani benim en azından kendime biçtiğim şeylerden bir tanesi bu. Öğrencilerime farkındalık yaratmak. E, bunu kabul etmemelerini sağlamak, sorgulamak. E, ve bir şekilde hani ilsi nasıl yapılır bunu e, talep etmek, talepkar olmak. E, Siz pardon tam da bu evet. konuda Adalet Gözet kitabına katkıda bulundunuz evet. değil mi? Evet, evet. Türk yazılı basınında adalete ilişkin haberlerin sunumu başlıklı bir evet. Araştırmayla, araştırmayla. Evet, bir içerik Hı -hı. analiziydi. E, farklı yazılı basından gazeteleri, günlük gazeteleri e, farklı davalarda inceledik. Bu çok kapsamlı bir dava serisiydi. E, bizim insan hakları hukuku birimiz var İstanbul Hı -hı. Bilgi Üniversitesi'nde. E, onlarla birlikte bir çalışmaydı. E, ben işin medya ayağına baktım. Evet. Aynı metodoloji kullanarak farklı davalara da baktım. E, bu çok yeni bir araştırma. E, yani Münevver Karabulut cinayetinden tutun. Engin Çeber davasına, e, oradan e, işte pedofil davasına Hüseyin Üzmesin. Çok farklı e, davalarda bu adalet duygusunun nasıl algılandığı. E, çok ilginç şeyler var. Tabi e, bu gazeteleri seçmek zor yani neye bakarak tabi seçiyorsunuz, örneklemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ee, tabi Türk basındaki kutuplaşmaya tabi ayrıca girmek lazım. Ee, yani tabi çok ideolojik bir ayrışma söz konusu hepimizin bildiği gibi. Ee, ve bu tabi ki adaletin nasıl e, çerçevelendiğine de yansıyor en sonuçta. Evet. Bu çalışmayı tazeliyorsunuz galiba değil mi? Evet değil? tazeledim. Şu sıralar. Ee, aslında bitti. Ee, Ocak'ta... İngilizce olarak çıkacak bir akademik çalışma olarak çıkacak hı hı. bu bağlamda zaten hepsi birbirine çok yakın örtüşen farklı konular gibi görünse de nefret ve ayrımcılık da aslında birleşiyor geçen günlerde 10 Aralık'ta biliyorsunuz insan hakları günü 10 Aralık hı hı. orada İstanbul Barosu'nun bir davetçisi olarak konuşmam vardı orada da aslında ifade özgürlüğü e, ayrımcılık nasıl yaratılıyor? Orada da bir e, genel bir yılın değerlendirmesi yapıldı ifade özgürlüğü anlamında. E, ondan bir hafta önce Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı e, bir kampanyasında da aynı şeyler dile getirildi. Hı hı. E, i̇lk baktığınızda Türkiye raporu tabii çok iç açıcı değil biliyorsunuz. E, gittikçe sıralamalarda, indekslerde düşüyor e, ve e, ilerleme raporunda son dönemde baktığınızda Türkiye'nin yerine ekonomik olarak iyiye gittiği söylense de medya açısından özellikle ifade özgürlüğü açısından çok ciddi sorunlar olduğu gözleniyor. Yani bu rakamlarla da doğrulanıyor. Evet, yasal düzenleme teknikleri açısından ee, da sıkı öyle. eleştiriler ee, var. Ama işte bu şey gibi, turnu sol kağıdı gibi böyle yorma tabi ee, kimse ee, olumlu değerlendiriyor, kimisi yani medya açısından... Objektif e, olunduğunda sınıf evet, geçilmiyor hala. Sınıf geçilmiyor. Yani hibrit diye adlandırılıyor biliyorsunuz. Ama e, medya açısından özellikle ifade özgürlüğü e, açısından e, çok ciddi bir gerileme var. Evet, evet orası e, çok açık. Yani, çok açık ve bu çok farklı değil. raporlarda dile getiriliyor. E, sadece rakamlarla değil zaten e, yapılanmaya da baktığınızda, kutuplaşmaya da baktığınızda çok ciddi anlamda... E, ...yarılmalarla bunu zaten yaşıyoruz biz. Evet. Peki sevgili Aslı Tunç... E, ...aslında çok üretken bir akademisyensiniz. <gülüyor> gerek e, sözlü iletişim ortamlarında... ...gerek yazılı iletişim ortamlarında... ...gerek ikisinin çakıştığı... E, ...iletişim ortamlarında... E, ...sizin kendi ilgi alanlarınızda... E, ...sık sık Aslı Tunç adını görüyoruz. Peki... Mum dibine ışık veriyor mu? Yani bir Aslı Tunç web sitesi var mı? Ee, bütün bu içeriye merak eden, dinleyenlerin ee, topluca erişebileceği. Ne yazık ki blogum yok. Yani kişisel web sitem yok. Ee, ama sanal ortamda e, bir varlığım var. Facebook e, ve Twitter'da hı hı. çok yoğun olarak bulunuyorum. Ama öğrencilerimle tabii interaktif bir şekilde. Ee, ama hani Dediğim gibi e, sadece Bilgi Üniversitesi'nin e, bizim esas web sitemizde. <gülüyor> <sitesinde>. Bilgi.tr <gülüyor> evet, evet. adresinde yani diyorsunuz. Evet. Peki Aslı Tunç şunu sormak istiyorum. Ee, genelde nefret söylemi ya da nefret ile ayrımcılık arasında bir ayrım var değil mi? İnce evet. bir ayrım var. Hatta hukuken. Bayağı anlamlı bir ayrım var. ceza Suçlar açısından, ceza hukuk açısından. Bu noktayı biraz yakınlaştırabilir miyiz? Tabii. Şimdi ben tabii hukukçu değilim ama... E, şimdi ...nefret çok güçlü bir duygu. E, siz nefret söylemini yani dilini sürekli kullandığınız zaman... ...bunu normalleştirdiğiniz zaman... E, ...bu tabii toplumun derinliklerine sızan bir şey. E, ve siz farklı olana karşı farklı din, etniste, cinsiyet, inanış hatta toplumumuzda ideolojik ayrım onlara karşı müthiş bir öfke duyuyorsunuz. Bu öfke sizi bir aksiyona belli bir eyleme itiyorsa yani sizi gidip ne bileyim Kürt olduğu için ya da Ermeni olduğu için bir bakkalın camını indirebiliyorsanız ee, ...ya da ona direkt olarak bir kötülük yapıyorsanız, zarar ver veriyorsunuz. ...o zaten genel ee, hukuk ve tabii, ceza... ...tabii, tabii yani ama bu nefret, te nefretin tetiklediği bir şey. Orada bireysel olarak kim olduğu önemli değil. Ali Efendi ya da Veli Efendi ama sadece kimliği önemli. Yani Ermeni olması ya da Kürt dan dolayı e, bir suça maruz kalıyorsa. Şimdi e, bu suçlar tabii e, Türkiye'de çok fazla net değil. Tabii ki var... E, yasalarımız ayrımcılığı e, yasaklayan ve cezalandıran ama nefret suçu ve nefret e, eylemi e, bu kadar net değil yani hiçbir şeyde ne ceza hukukunda aslında e, hiçbir şekilde bu bu maddiyi biz göremiyoruz e, ayrımcılık bütün uluslararası anlaşmalarla e, Türkiye'yi de bağlayan bir şey e, ayrımcılığın evrensel bir tanımı var ve Türkiye bütün uluslararası anlaşmalarda ayrımcılık karşı imza atmış bir ülke. Dolayısıyla e, kağıt üzerinde Türkiye'de ayrımcılık tabii ki yasak ve cezalandırılır. E, ama. Şimdi, ama. Şimdi büyük Hı. bir ama var burada kuşkusuz e, ve müthiş bir nefret atmosferi, tahammülsüzlük, toleransızlık, farklı olana karşı öfke. E, en ufak şeyde onun kimliğini öne alıp saldırganlık. Bunlar tabii demokratik ideallere ve Türkiye'nin gitmek istediği yola müthiş bir engel ve yaralama olarak görüyorum. Dediğim gibi tahammül rejimidir demokrasi. Yani farklı olana, çeşitlilik, çeşitli seslerin duyulmasına olanak tanıma vesaire bütün bunları biliyoruz. Fakat bu ortam hani nefretin sızdığı tahammülsüzlüğün sızdığı bir ortam buna en büyük yara diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, en azından e, bu yeni yılda <gülüyor> bu ortam onun, derken e, de iletişim ortamlarını hayır bence Ge toplumsal ortamdan hepsinde. bahsediyorum Hı -hı. ama e, tabii iletişim ortamı e, buna çok büyük katkısı var popüler kültürden tutalım sosyal medya mecralarına kadar dizilerden Türk televizyon dizilerinden tutalım işte Facebook'a kadar e, o kadar geniş bir yelpazede biz bu ortamı soluyoruz ki ee, özellikle televizyon toplumuyuz tabii bildiğiniz gibi. Ee, ve bu çok tehlikeli e, şeylere doğru gidebilir kaygısı içindeyim ben. Şimdi Türkiye'nin e, toplumsal hafızası 58 saat miymiş? Öyle bir şey dendiydi. <gülüyor> Balık hafızası diye de e, espri yapıldığı olur. E, bu Şunun için söylüyorum bunu yani unutmayalım diye. Evet. Mesela... Yıllarca kapalı kalan YouTube olayı da özünde ee, buna dayanıyor öyle Tabii. değil mi? Yani Atatürk'ten nefret eden e, bir grup fanatik e, insanın gencin e, kaynaklık ettiği videoların böyle virüs gibi yayılması bizim de e, en az onlar kadar e, tepki göstermemiz. Bir tanesi, bir tanesi ee, tabii. Bir tanesi tabii internet sansürünün bir tanesi tabii. o da. Tabii nefret dolu videolarda ayrıca hala orada var. Var tabii yani o ilginç bir örnekti evet. galiba evet. 2010'da ve... Sonra açılması evet. ve sonra açılırken içerikle ilgili değil de fikir ve sanat eserleri, hukuku üzerinden açılması. Yani aldım verdim. Evet bir de sanki her şeyimizi çözdük. Youtube açılınca bütün sorunlarımız bitti gibi algılandı. Halbuki artık her şey devam ediyor. Valla işte bir şey kalmadı yeni yıla girmeye <gülüyor> şurada. 27'si bugün, 3 gün sonra 2011'e evet. giriyoruz. 56-51 hala. Bütün Aynen. defolarıyla yürürlükte e, oraya girersek zaten program bitecek. <gülüyor> Aslı Tunç, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, tekrar adresini tekrarlıyorum. Bilgi.edu.tr İletişim Fakültesi pardon. Şimdiden e, sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin ve sizin yeni yılınızı kutluyorum. Teşekkürler. Ben Tekrar. de. E, umarım e, karanlık bir tablo çizmemişizdir ama e, her zaman yeni yıla umutla girmek gerekiyor. E, ben de bütün Açık Radyo dinleyicilerin yeni yılı kutluyorum. Teşekkürler. Teknik Masa'da arkadaşım Eli ile birlikte evet. Sayın Aslı Tunç'un bu dileğini içten tekrarlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim.